Makas eller. Ra’yet bugüne kadın müzisyenler. Hazırlayan ve sunanlar Haziran Büskan ve Özge Gözge. Kaseller'e hoş geldiniz. Haziran ve Özgü ile birliktesiniz Açık Radyo'da. Bugün seks üzerine yazan e, kadınların bloglarından bahsediyoruz. E, malumunuz Mart ayı olması vesilesiyle de böyle bir tema seçtik. E, bunun dışında pornografiden ve e, porno filmlerde oynamayı tercih eden kadınlardan, e, alternatif pornodan bahsedeceğiz biraz. Ama ilk olarak bloklarla girelim. E, Figena'nın Pisi, Pisi şarkısıyla bu arada açılışı yaptık. Birçoğunuz biliyorsunuzdur bu şarkıyı. Figena'nın e, seks filmleri furyasının olduğu dönemde e, bu şarkıyı yapmıştı. Aynı zamanda oyunculardan bir tanesiydi. Bloklar nasıl başlıyor? E, beş postayı birçoğunuz biliyorsunuzdur. E, fenasi nickname'ini kullanan e, birinin yazdığı bir bloktu. E, ...seks üstüne hikayeler genel olarak e, erotizm, seks, pornografi üzerine birçok yazı vardı içinde... ...şu an ulaşılmıyor bloğa. E, birçok blok gibi kapatılmış. O dönemde Nastenka adlı e, bir kadının bloğu oluyor ve e, ben bu bloktan haberdar değildim. Yolu yolunda gerek e, bloğunu yazan... E, Nastasya isimli kullanıcı ile irtibata geçtik. Evet o bize bazı bilgiler var <gülüyor> ilk dönemler hakkında bizim kaçırdığımız dönemler. Gerçekten ben beş postayı takip ediyordum ama Nastenka'yı bilmiyordum. Ee, çok iyi tepkiler almamış Nastenka ve şu an seks bloglarını destekleyen ve okuyan birçok insan e, bilinç kampanyası yürütmüş. Daha sonra e, Nastenka ile birlikte bazı kadınlar altı üstü kadını blogunu kurmuşlar. E, Barberella varmış Ellere Servis blogunun yazarı. ...bazıları yine ayrılıp kendi bloklarını kurmuşlar. Genel olarak birçok blok olduğundan söz edebiliriz kadınların yazığı. Ee, yolu yolunda gereğin yazarı Nastasi aslında e, bloklarla ilgili çeşitli değerlendirmeler de yazmış. Ve temelde birkaç ayrım da yapıyor aslında. Bunlardan bir tanesi de bu blokların kim için yazıldığı. Bir kısmı kadınlar için, kadınların kendi e, cinsel dünyalarını paylaşmaları için bir kısmı ise de erkek okuyucuları aslında... E, Etkilemek için yazılmış oluyor ama her halükarda bir ortak kadere sahipler ki o da e, hepsinin büyük bir saldırıya ve lince maruz kalması ki bu sadece Türkiye'de değil bütün dünyada da böyle. Evet genellikle yorumlarda oluyor bu saldırılar e, diyebiliriz. Onun dışında işte onun kimliğini açığa çıkarmak isteyenler oluyor ya da mail atanlar oluyor ama zamanla bunların azaldığını söylüyor blok yazarları. Yani aslında zaten bu... Bütün neredeyse internette iddialı bir e, yazarlık deneyimi geçiren kadınların başına gelen bir şey. Çünkü hani daha popüler isimler Puka gibi mesela hani son zamanlarda da duyulmuş. Seks değil de daha ziyade romans kadın ne erkek işliyor, ilişkileri hı? üzerine yazan kadınlara da büyük saldırı yapılıyor. C fiziki görünüşleri üzerine değerlendirmeler yapılıyor. E, Nastasya şöyle bir şeyden de bahsediyor aynı zamanda. Kadınların bu konuda cinsellik konusunda daha rahat yazdığını. Çünkü zaten aslında bunu tahmin edebiliriz. E, erkek... Cinselliği ve erkeklerin arzuladığı şeyler üzerine neredeyse saldırgan bir biçimde bilgi sahibiyiz ve devamlı buna maruz kalıyoruz ne olduğuyla ilgili kadınlarınki ise daha keşfedilmemiş bir alan olduğu için yazacak çok daha fazla şey var diyor. Evet bir yandan da kadınların cinsellik hikayelerini kendi özellik hikayelerini bloklar üzerinden takip etmek çok güzel bir şey. Bazıları sadece erotik hikayeler ya da pornografiye kayan hikayeler çok daha e, burada kullanabileceğimiz hani dili içeren e, ifadelerin olduğu bloklar olabiliyor. Bazıları biraz daha erotik romansa kayabiliyor hatta harlocking tarzı bile diyebiliriz. Hı -hı. Ee, yol yolunda gerek bloğu bunlardan biraz ayrılıyor. Size bahsettiğimiz Nassasya'nın bloğu. O biraz daha cinsel politika üzerine, feminizm üzerine sözünü söyleyen bir yerden e, yapıyor. Aslında beş postaya biraz bu anlamda benzer diyebiliriz. Sadece yani cinsel hikayeleri yer almıyor blokta. Tabii şey de önemli bir ayrım. Yani bunu akademik, teorik bir yerden tartışmanın dışında bahsettiğimiz bloklar kendi kişisel hikayelerini, yani öznel hikayelerini, ...anlatmayı tercih eden kadınların... ...yani kendi e, arzularını ve diğer kadınlarda da... ...kendi arzularını istediklerini... ...keşfetmelerine yönelik... E, ...bloklar. Evet işin güzel tarafı kendi cinselliğiniz üzerine... ...birçok benzer hikayeyi... E, ...keşfedip özellikle kadınlar... ...bu hikayeleri birbirleriyle çok paylaşmadıkları durumlarda... E, ...bunları o bloklarda... ...görüp bir yakınlık yakalamanız... ...a onun da başına geliyormuş demeniz... ...blokları okurken benim hissettiğim şey buydu... ...aynı zamanda yorumlardan da görebilirsiniz... ...bu nedenle takip edilebilir birçoğu. Nastasya'dan şöyle bir alıntı yapalım yazıştığımız mailleşmede. Şöyle açıklıyor bir durumu. Kadınların yataklarına girmeden onları toplumsal cinsiyet meselesinin içine çekmeden... ...bir devrim nasıl hayal edilebilir? Bir dönüşüm ya da gelişim. Gerçek şu ki bugün dünyada ve Türkiye'de kadınlar daha çok çalışıp daha az ücret alıyor. Her kadın bir köle. Ev içi emeği meselesi malum. Emeğimiz sömürülüyor ve tüm bunları sevgi denilen şeyin zincirleri için yapıyoruz. Aşık olduğumuz adamı ilk bir hafta yemek yapmak zevkli olabilir. Ama bir süre sonra yemek yapmak için mi yaşıyorum... Yoksa yaşamak için mi yemek yapıyorum diye kaç kadın sormaz. Ee, diyor. Evet, aynı zamanda bir kadın argosunun ve kadın pornosunun da peşine düşmenin gerekli olabileceğini söylüyor bu bloklarda. Bir şarkı daha çalalım sonra bu konuya devam edelim. Şimdi e, geçen sene ilk albümünü yayınlamış ve aynı zamanda modellik de yapan Kerin Aslan ve Cat Power'dan e, I Love You Me Neither dinliyoruz. I love you, I love you, oh yes I love you I Love You şarkısını Cat Power ve Karen Elson seslendirdi sanırım çıkarmışsındır şarkıyı. Je t'aime e, mon non plus <gülüyor> adı e, Serge Gensburg ve Jane Birkin aynı zamanda bir Bridget Bardolu versiyonunda olan bir şarkı. E, bloklardan konuşmaya devam ediyoruz. Bloklarda tabii şöyle bir... Mecburiyet oluşuyor ki yani isimsiz anonim kalmak zorunda kalıyorlar. Nastasya da bundan bahsediyor çünkü zaten çok büyük bir saldırı var ve herkes bu bloğu yazan insan bu tür blokları yazan insanlara gerçekten böyle misin diye soruyor. Gerçekten böyle misin sorusu aslında manasız bir soru çünkü karakterleriyle ilgili bir şey söylemiyorlar sadece deneyimleriyle ilgili konuşuyorlar aslında. Biraz şöyle bir algı var tabii nasıl bu kadar çok erkekle yatabiliyorsun? ...nasıl bu kadar çok ilişki kurabiliyorsun gibi bir algı oluş oluşabiliyor. Halbuki birçoğu aslında e, uzun süreli ilişkilerde bulunduklarından bahsediyorlar. Yani e, farklı farklı partnerlerle değil tek bir partnerle deneyim yaşadıklarından bahsediyorlar... E, Bas dergisi, Amerikalı Bas dergisinde bu konuyla ilgili bir makale yayınlanmış. Ve orada birkaç kadının açılmayı tercih eden birkaç kadının başına gelen e, felaketlerden bahsediyor. Örneğin e, bir tanesi öğretmen ve işinden atılıyor. Bir başkasının eski erkek arkadaşı e, resimlerini e, yani özel bir mahrem resimlerini internete koyuyor. Yani çok sıkıntıyla karşılaşıyorlar. Belki bu bloklarla ilgili... E, eksik olduğunu düşündüğümüz bir eleştiri ama eksik olduğunu düşündüğümüz yegen şeylerden biri e, ağırlıklı olarak heteroseksüel kadınlara hitap etmesi ve zaten heteroseksüel kadın cinsinden bahsediyor olmaları. Zaman zaman biseksüel yazarlar olabiliyor. Bunlardan e, bir tanesi e, Barbarella. Altıüstü kadında da sanırım e, bir tane biseksüel yazar var. Umarım yanlış yapmıyorumdur. Düşünün. E, Sadece lezbiyenlerin ya da eşcinsellerin, gay, gaylerin olduğu blokları çok fazla bilmiyorum ben. Karşılaşmanın bu tip bloklarda da işte çok fazla yok bu tip yazılar. En azından belki cinsellikle ilgili çok fazla böyle Türkçe blok. Değil. Ama tabii varsa bize göndermenizi çok isteriz. Onlardan da bahsederiz. Ee, bir Belki başka bir eleştiri olarak da bir, bir, bir, bir siteden daha bahsedelim. Burada Kızıl Elma'dan bahsedelim. Kızıl Elma bir sözlük ama ek sözlükten ziyade inci sözlük ekolüne daha yakın birbirine cevap veren ve sadece kadınların e, alındığı bir sözlük. Birkaç tane erkek olduğunu da söylüyorlar ama ağırlıkla kadınlar var. Yine kadın cinselliği ana temalardan bir tanesi. Bir, bir şey kızıl elma nedir gibi bir metin neri varsa sana? Ha, şey kızıl elma var. kadını diye Kızıl elma kadını. 2010 Aralık ayında yazılmış Havva Kadın isimli e, nickname'e sahip e, kişi şöyle yazmış. E, kızıl elma kadını erkek düşmanı olabilirdi de olmayabilirdi. De. Kadının cins, cinsel kimliğine hakaret etmez. Homofobik değildir. Kaşar gibi kelimeleri hakaret olarak asla kullanmaz, kullanamaz. Çünkü bunu kendi cinsel kimliğine hakaret olduğunu bilir. İstediği zaman sevişir. bazı duygusaldır, bazı ser, sert. Ortak noktaları erkeklerden farklı bir eğlence ve dil dünyası yaratmaktır. Ee, kadına, LGBT'lere karşı şiddet, kadın istismarı, çocuk istismarı, kadın emeği sömürüsü gibi konularda akıl fikir sahibidir. Her türlü eylemde karşı gelişte isyanda rol oynamaya hazırdır bu konularda. Kızıl Elma cinsel değerim konusunda az çok bilgi sahibi olmak zorundadır. Kendi yatağının politik bir malzeme olarak kullanıldığını bilir ve ona karşı e, tavır alır. Ve son olarak tüm bu özellikler geliştirilebilir, büyütebilir. Bine <gülüyor> <gülüyor> ee, bu ile ilgili ve belki genel olarak çünkü mesela Kızıl Elma daha önce bir e, erkek lerin hoş erkeklerin diyelim fotoğraflarıyla ilgili bir e, yarışma da düzenliyor. Belki bununla ilgili şöyle bir eleştiri yapılabilir ya da en azından benim öznel bir görüş olarak söylüyorum ki... E, ...görselliğe bu kadar fazla önem vermenin ve genel olarak bedenleri, insan bedenleri üzerine... ...bu kadar fazla yorum yapmanın e, biraz erkek bir tavır olduğunu düşünmeden edemiyorum açıkçası. Ama ben de aynı şeyi pardon ekşi sözlükte gördüğümü söylemeyeyim zaten birçok insan e, görüyor. Ve bu, bunu aynı şekilde kadın bloklarında da görebiliyoruz. Bir yandan beğenilerin çeşitli olduğundan bahsediyorlar. İşte kimse diyor ben zayıf erkeklerden hoşlanıyorum veya e, kadın kıyafetli gelen erkeklerden hoşlanıyorum diyorlar. Yani bir çeşitlilik var bunun bir, bir besleyici ve enteresan bir tarafı olabilir ama bir yandan da biraz fazla yargılayıcı olunabildiğini gözlemlediğimiz oluyor. Evet. Evet. Şimdi iki şarkı daha dinleyeceğiz. İlki Lötigre'den gelecek. Lötigre'nin en son bir tur ...turunu anlatan, Amerika'daki bir turunu anlatan DVD'si yayınlandı bu arada. Ee, Onu da haber verelim. A Bad Dream Dancing değil mi? Şarkının telaffuzu <gülüyor> doğru <gülüyor> muyum? <gülüyor> yatak odası şarkısı mı oluyor? dans Dansı. da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> evet, bunun hakkında da bir şeyler söyleyeceğiz size. Ardından da Mikachu dinleyeceğiz. İngiltere'den Mikalevi'nin grubu Justin Case Bedroom Dancing dinledik Lötigre'den. Bu şarkıyla ilgili pubik fanzinde daha önce de bahsetmiştik bu fanzinden çıkan bir yazı var. Ee, yazar diyor ki bu en sevdiğim letigre şarkılarından biri uyuşturucudan seksten ya da odanda tek başına dans etmekten bahsettiğini düşünenler var. Fikirleri çok çeşitli ben mastürbasyonla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kathleen Ana bir yetişkin gibi davranmaya vaktim yok derken Freud'un klitoral orgazmla ilgili söyledikleri aklıma geliyor. Yetişkin kadınlar vajinal orgazm tercih etmelidir. Klitoral orgazm olgunlaşmamış kadınlar içindir. Neden kadınların cinselliği söz konusu olunca kadınlardan başka herkes bu kadar çok konuşuyor diye soruyor yazar. Evet, ardından da Mikachu'nun şarkısını demiştik. Orada seksle ilgili çok kısa bir şey var. E, seks yapmıyorum çünkü e, cinsel yola bulaşan hastalıklarım var her ihtimale karşı diyor. E, seks hakkında yazan yazarlar aslında son zamanlarda ele alınmış e, ana akım medyada da. Radikal'de Elif Türkölmüz'in Aralık ayında bir e, haberi var. Orada genellikle birçok sitenin müstehcenlik adıyla kapatıldığından söylüyor bahsediyor yüzde 69'unu sanırım ee, aslında bloklara e, bir uyarı ile giriyorsunuz bir sorun olmaması lazım ya da e, çocuklar için işte bazı filtrelerle engellenilen bloklar ama yine de e, kapatılabiliyor G kedinin bloğundan bahsetmişler ama ben açıkçası çok e, seks ilişkin bir şey göremedim e, ellere servis e, blogundan Barberella'nın bir alıntısı var aynı zamanda yazıda. O şöyle diyor. Seks blogu yazıyorum. Çünkü seks yapıyorum ve bunu yazmak bana keyif veriyor. İçimden bu geliyor. Bunu yapmakta kendimi tatmin etmek dışında hiçbir amacım ve beklentim yok. Seks hakkında yazmak aslında tahmin edildiğinden çok daha zor. Çünkü bulvar gazetesi frekansını yakalamanız an meselesi. <gülüyor> amacım kimseye bir şey öğretmek değil. Bir kadının da erkek bir kadının da erkek gibi cinselliği yaşadığını söylüyorum. Ben hep bloğu daha çok kadınlar okusun ve onlar takip etsin istiyorum diyor. Ee, bu yazının başlığını tekrar edeyim. Müstehceni muğlak bir ülkede itinaylı seks yazıyorlar. <gülüyor> Dipnot TV'de 27 Ocak'ta Gizem Kaboğlu'nun haberinin başlığı ise muhafazakar toplumun seks blogları burada genel olarak bloglarla <gülüyor> ilgili gözlemlere yer veriliyor. İşte, erkek olup da kadın ee, olarak kadın kimliğiyle yazan bloggerlardan bahsediyor. Bilmiyorum ne kadar doğrudur. Gizli eşcinsel, eşcinsellerin önemli bir kesimini oluşturduğunu söylüyor bloglar içinde. Bilmiyorum bir eşcinsel deneyimi yaşaması kadının onun gizli eşcinselliği midir ama <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle diyor ee, kadın figürünün bir erkeğe aidiyetinin dayatılması yasak olan ilgi çekmesi, kadınların annelik kutsanmasının yanı sıra cinsel obje olarak her fırsatta kullanılması yani kutsal ancak e, ...yasakta olana duyulan merakın ayırt edilmesi blokları olan ilginin temelinde yatıyor diyor. E, şimdi ne dinliyoruz? İki şarkı daha dinleyeceğiz. E, Elektra 10 On Paret ve Boy Scott'dan Back to Bed dinleyeceğiz. Ardından da son yılların popüler isimlerinden birinden Sasha Grey'den bahsedeceğiz. Just touch, touch feel these covers rush through. Want you so much, oh baby, come back to bed. Ee, Sasha Grey'den bahsedeceğimizi söyledik. Saşa Gray en son Steven Soderbergh'in The Girlfriend Experience isimli filminde oynadığı bir escort kadınlar üzerine bir film. Aynı zamanda Etelesin diye bir müzik grubu da var. Ama onu tabii ki çoğu kişi e, porno filmlerde oynamasından ve pornografi destekleyişinden tanıyor. E, sektöre yönelik eleştirileri var ama genel anlamıyla porno kavramına pek karşı değil. Elimde böyle bir artı birin e, Ocak Şubat Sayısı var burada Sasha ile yapılmış bir röportaj var ve şöyle diyor sevdiklerimizi savaşlara gönderiyoruz ve bunu mesele etmiyoruz çünkü vatan millet uğruna gittiklerini düşünüyoruz ama cinselliği konusunda güçlü ve bilinçli bir kadın görünce ne kadar yanlış ve iğrenç insanları tecavüz edecek, te tecavüze teşvik edecek diyoruz bunu orada çavuş rütbesinde birinin kulaklarından duydum. Aynı saçma sapan bir şey söyleyeceğim. Bunu orada çavuş rütbesinde birinden kulaklarımla duydum. Bütün bunlar olurken cinsel açıdan hala baskı altındayız. her nasıl oluyorsa daha fazla kabul görüyor ve meşru adlediliyor. İnsanlar porno filmlerden şikayetçi ama ben şahsen seksen değil de şiddetten aptallaşan insanlar için daha fazla kaygılanıyorum. Bu tür düşünceleri genellikle evin reisi olmaya meraklı ve eşlerini dövmekte beis görmeyen erkekler sarf ediyor. Seksten anladıkları karşılıklı ile girilen dönüştürücü, aydınlatıcı, arındırıcı bir ilişki değil. Bir tür taciz diyor ve... E ile ilgili şu, şu şekilde savunuyor pornografi için içinde bu sektör içinde yer almasını. Bedenim sanatımdır. Aynı zamanda hayatımı kazanmak için kullandığım bir araç. Bu sektördeki stereotip düşüncelerden biri kadınların para için kullanıldıklarını bilmedikleri yönünde diyor ve bütün kadınların e, porno için, porno sektörde çalışan kadınların madde bağımlısı, taciz uğramış kadınlar olduğunun zannedildiğini düşünüyor. Bu önyargıya karşı fakat kendisine bir karşı görüş var. O da yine e, ya bir Porno oyuncusundan Yasmin Lafitte'den. Yasmin Lafitte Fransa'nın lüks porno şirketi Dorsel'in yüzlerinden biri. Ve ilk Müslüman porno yıldızı olması nedeniyle de epey bir baskıya maruz kalmış. Hakkında eylemler düzenlenmiş. O mesela pek bu şeye katılmıyor ve mesela eğer neden porno oyuncusu olur bir insan porno oyuncuları sorunlu kızlardan mı oluşur diye sorulduğunda insan tesadüf eseri porno oyuncusu olmaz. Bilinç altında da olsa bütün kızlara bir yara, bir kırıklık, önemli bir travma taşıyor. İstisnalar hakikaten e, azdır diyor ve sektörle ilgili şöyle şeyler söylüyor. Çekimlerin çoğu berba şartla, şartlarda geçiyor. Macaristan'da çok çekim yapardık. Sabah, sabah saat sabahın üçü olur. Diziler kanamaya başlar. Nihayet çekim biter ve sıcak suyu bile olmayan sefil bir otele yollanırsın. Kutup soğuklarında çıplak kim bilir kaç zamanlık sahnesinde oynadım. Emirleri tartışamazsın. Hep biraz hastayızdır. Hava güzelken de içeri tıkılırsın diyor e, ki bu oyuncu Oldukça çok para kazandığı düşünülen bir oyuncu ama aslında çok ciddi sıkıntı çekmiş ve ciddi estetik ameliyatlar görmüş ve genç yaşta tabii ki mesleği bırakmak zorunda kalmış. Ve diyor ki şu anda hayatını toplamaya başladığını söylüyor ve diyor ki imajını veriyorsun, yüzünü veriyorsun, 99 yıllığına haklarını veriyorsun. Sen öldüğünde bile traş imajın dünyanın dört yanında dolanıyor diye anlatıyor. Evet kadınların porno sektöründe çok kazandığına ilişkin bir mit. Bazen gazete sayfalarına bile yansıyabiliyor ya da maillerde dolaşabiliyor böyle komik şeyler. Ama genellikle sektör erkek patronların elinde ve buradaki kadınların anlattıkları Sasha Grey'de benzer şeylerden bahsediyor. Aslında çok fazla para kazanmıyorlar ve çok iyi şartlarda değiller. Ee, Pornografi ile ilgili tartışma yani yakın zamanda çok fazla yapıldı aslında. Ee... Burada hani böyle muhafazakarların ve sansürcülerin görüşlerinden çok feminist kadınların görüşlerinden bahsedelim. Kimi kadınlar alternatif bir pornonun mümkün olduğundan bahsediyor. Ee, pornografinin şu anda yanlış işlemesinin nedeninin zaten halihazırda kapitalist ve patriarkal bir sistemde yaşadığımız için olduğunu söylüyor. Kimileri ise e, zaten pornografinin mantık olarak asla ve asla doğru olamayacağını savunuyor. Yani bir kavram olarak olgu olarak düzelemeyeceğini söylüyor. Evet 80'lerde seks pozitif feminizm adı, adıyla anılan e, bu kavramda biraz bununla bağlantılı. Pornoya karşı olan feministlerle tamamen karşı olanlarla insan cinselliğinin birçok yönünün kadınlar tarafından savunulması ve dile getirilmesini savunan feministler e, arasında tartışmalar e, dönüyor. Bugünlerde daha çok bağımsız porno, alternatif porno hatta post porno olarak da e, geçebiliyor bu tartışmalar. Lambda İstanbul'da iki haftada bir cumaları ee, ...alternatif porno atölyeleri e, düzenleniyor. Onlardan birinde de e, İsveç'te devletin desteklediği feminist porno olarak e, adlandırılan dört Değris e, filmi gösterilmişti. Kirli Günlükler filmin adı. Bu filmin bir manifestosu var. Biraz bahsetmek istiyorum. E, şöyle diye oldu. Filmden kısaca bahsederim aslında. Film, evet. 12 kısa filmden oluşuyor. Hı hı. İsveç hükümetinin desteğiyle çekilmesi nedeniyle e, biliniyor. 12 kadın yönetmenin çektiği filmlerden oluşuyor. Evet, sadece heteroseksüel e, ilişkiler yok. Değişik hı hı. bakış açılarını görebiliyoruz. Yani sadece erkeklerin tatminine yönelik e, görüntülerden oluşmuyor. E, en çok eleştirilen yönü de budur herhalde ana akım porno'nun. E, Manifesto da şöyle diyor. Olduğumuz gibi güzeli, sassılıklı güzellik ideallerinin canı cehenneme, içlerindeki kendini nefret etme duygusu birçok annenin enerjisi ve enerjisine ve yaratıcılığını tüketmektedir. Kendi cinselliğimize ve gücümüzü keşfetmeye odaklayabileceğimiz bu enerji diyetler ve kozmetikler dünyasına harcanıp gidiyor. Ticari güçlerin sizin ihtiyaç ve arz uzunlarınızı kontrol etmesine izin vermeyin. Şehvetli olabilme hakkımız için mücadele edin. Erkek cinselliği bedel ne olursa olsun tatmin edilmesi gereken doğal bir dürtü olarak kabul edilirken... ...kadın cinselliği yalnızca erkeğin ihtiyaçlarına uyum gösterdiği sürece kabul edilebilir görülüyor. Şehvetiniz yalnızca kendinize ve kendiniz için olsun. İyi kız kötü kızdır e, diyor. Özgür ve aktif şekilde cinselliğini yaşayan kadınlar ya manyaktır ya da lezbiyendir... ...e öyleyse manyaktır gibi kültürel klişelerden bıktık diyor. Kapitalizm ve, ve patriarkayı kırın, dökün... E, bu da porno endüstrisine de bir şeyler söylüyor ve cinsiyetçi olduğunu söylüyor. Legal ve serbest şükürtaj yaptırabilmek insanlık hakkıdır diyor. E, sansüre karşı e, söylemleri var. Queer olmaya e, devam edin diyor. Çünkü erotik külliyatın çok büyük bir kısmı homofobik ya da transfobiktir. Cinsellik çeşitlidir diyor. Korunun diyor ve kendiniz yapın. Hoşunuza giden erotik filmler yaparak ana akım porno endüstrisine bir alternatif yaratmanın mümkün mümkünatına kesinlikle inanıyoruz. Evet. İki şarkı daha dinleyelim mi? Dinleyelim. <gülüyor> ee, Oscarlardan bahsedeceğiz birazdan. Onun için size e, Oscarlarda yarışan Kids Are Alright filminin soundtrackinden iki şarkı seçtik. Elbert ee, dizisinden tanıdığınız e, ismi neydi? Feveray? Hayır. oh uh -uh Her. Uhu -huh Her sanırım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, Same High şarkısını dinleyeceğiz. Ee, Ondan sonra da Fiden uh, bir şarkı gelecek. Uh, When I grow up. Demin bahsettiğimiz Edepsiz Günlükler yani Dirty Diaries filminin Soundtrack'in de şöyle bir cümle... Aman Soundtrack'i demişim. Manifestosunda şöyle bir cümle de geçiyor. Biz artık Betty Blue, Ophelia ve Talma and Louise gibi eninde sonunda ölmek zorunda oldu, olmadığımız filmleri izlemek ve yapmak istiyoruz diyor. Çok şahane bir tespit. Şahane bir tespit ve aslında sinema için, özellikle ana sinema için kadınların etkili olduğu bir yıldı. Oscar ödül töreninde geçen sene Catherine Bigelow ödül almıştı. İlk kez bir kadın ödül almış Fakat bir hayal kırıklığı ki... Yaptığı film oldukça savaş yanlısı ve militeres bir film. Bu sene ise yine bir kadın yönetmenin lezbiyen bir aileyi anlattığı The Kids All, All right filmi neredeyse bütün oyuncuları ve her şeyle adaydı. Fakat hiç ödül kazanamadı maalesef. Bu filmde yine acıklı bir şekilde oldukça muhafazakar aile yanlısı, daha doğrusu muhafazakar kapalı aileyi savunan ve onun ötesinde ırkçı bulunan bir film. E, fakat tabi bu sene her yerde nereye baksanız adını göreceğiniz bir film Black Swan'dan da bahsetmek lazım çünkü Black Swan'da yani siyah kuğuda e, bastırılmış bir cinselliğe sahip bir kadının delirme eşiğine gelmesiyle ilgili bir film dolayısıyla dikkatli olun bu bloklara dokunmayın. E, aksi halde ortalıkta çıldırmış siyah kuğular görme ihtimaliniz var. Evet, son olarak birkaç duyurumuz var. E, 8 Mart öncelikle ondan bahsedelim Dünya Kadınlar Günü mitingi. 5 Mart'ta Kadıköy'de olacak. 5 Mart Cumartesi günü. E, Mimar Sinan Üniversitesi'nin Kadın Öğraştırmaları Kulübü'nün de dün başlayan etkinlikleri var. 8 Mart Mor Baykuş etkinlikleri olarak arayarak bulabilirsiniz. Onlar da 9 Mart'a kadar sürüyor. Hatta 9 Mart günü bir konser olacak. Kadın Şenliği, Dala Seni Görmem İmkansız, Eva Boğaziçi Gösteri Sanatları topluluğu çalacak. Aynı zamanda 3 Mart Dünya Seks İşçilerinin Hakları Günü yine İstanbul'da Taksim Otel'de bir toplantı düzenleniyor. Saat 3 ile 6 arasında ertesi gün Ankara'da cuma cumartesi günü de e, uzun e, tüm gün süren etkinlikler, paneller olacak ve birçok LGBT trans aktivist ve seks işçiliği e, yapan insanlar ve aktivistler e, katılacaklar. Ee, Kadın, e, Kadın Kapısı da Kadın Kapısı Derneği de bunların düzenleyicileri arasında. Son bir duyuru olarak da 19. Onur Haftası e, buluşmalarının organizasyonu için toplantılar başladı. Herkes açık bu toplantılar her pazartesi saat 19'da Lambda İstanbul Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. E, bir yücumdan tutmaktan keyif alacağınız bir organizasyon. E, programı kapatıyoruz artık. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya 8 Mart'ta burada olacağız. O kutlu günde. Şimdi Lile Alın'dan <gülüyor> Natvik dinliyoruz. And I think you and me have come to the end of our time Would you want some kind of reaction? Well, okay, that's fine All right, how would it make you feel If I said you never made me come In the year and a half that we spent together Yeah, I never really had much Stay. Now I'm gonna do to you what you did to me Gonna reciprocate What you did to me, gonna reciprocate Eller Riot Girl'den bugüne kadın müzisyenler Hazırlayan ve sunanlar Haziran Büşkan ve Özge Gözken